Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bir söz hakkı programımızda efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları efendimize yönelteceğiz. Alemler Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında, bütün fiillerinden Allah'a hamdolsun. Selatü selam Allah'ın nebisinin, resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimizin ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendimize hayır hoş geldiniz. Hoş Nasılsın, <gülüyor> efendim. nasıl? Nasılsınız? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim, Nide'den Ayşe Gül Baltacı Selamünaleyküm hocam. Ma oğlum Allah yoktur diyor. Ne yapmalıyım? Evuzu <gülüyor> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin Ve ila cemil enbiya'yı vel mürselin Ve ila cemil evliya'yı Elhamdülillahi Rabbil Alemin ''Oğlum Allah yoktur'' diyor. ''Bu durumda ne yapmalıyım?'' diyor. İnsanın Allah'ı inkar, kendi kendini inkardır. Allah öyle buyururdu ayet-i kerimede Allah Allah'ı inkar edenlere de ki onlara onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar mı yaratıcıdır? Yerleri gökleri onlar mı yarattı? Yoksa onlar kendi kendilerinin yaratıcıları mıdır? Allah aklı düşünmeye davet ediyor anlamaya davet ediyor. Böyle Allah'ı inkar eden mutlaka buna cevap vermesi gerekir. En güzel cevabı Allah veriyor. Eğer onlar kendi kendini yaratmışsa bir yaratan yok desinler. Yerleri gökleri onlar yaratmışsa söylesinler. Yoksa böyle kendi yaratılışına bakmadan evet. alemleri yaratan kendisini yaratan Rabbini bir inkar ediyorsa aklını kullanmıyor demektir. Bütün varlıkta, bütün kainatta tecelli eden Allah'tır. Ondan başka görünen hiçbir şey yoktur. Her an onun tecellisiyle, kudretiyle, güzelliğiyle, ikramıyla insan, varlık karşı karşıyadır. Ama o kadar karşı karşıyadır ki, onun o tecellisinin şiddetinden göz kamaşıyor, akıl kamaşıyor demek ki göremiyor. Nasıl ki güneşe baktığımızda gözümüz kamaşıyor, bir süre sonra güneşi göremez oluyorsak, aynı şekilde insan baktığında, görmek istediğinde, anlamak istediğinde, yani aklını kullandığında, Evet, her anda Allah ile muhatap olduğunu, onun tecellisiyle karşı karşıya olduğunu, her anda ona şahit olduğunu görür ve müşahede eder çünkü. Ama Allah imani fıtrata yazmıştır zaten. Onun için o fıtratta iman mevcut olduğu için üstü örtülmüş vaziyettedir. Allah bütün kullarına rahmetiyle muamele eder. Mutlaka o perdeyi üzerinden aralar. Fıtratının üzerinden o perdeyi aralar. Araladığında hemen Rabbim Allah'tır der. Allah ayet-i kerimede bir örnek veriyor. Evet gemide yolculuk yaparken, evet gemi fırtınaya tutulduğunda böyle o geminin batma tehlikesi geçirmesiyle beraber içindekiler Hemen sadece dini Allah'a has kılarak Rabbim Allah'tır. Ya Rabbi bizi kurtar, eğer bizi kurtarırsan iman edeceğiz derler. İman ediyoruz, bundan sonra sana kur olacağız derler. Allah onları kurtardığında evet, bir kısmı orta bir yol seçer, iman eder. Bir kısmı gene Allah'a şirk koşmaya, nefsini şirk koşmaya, inkar etmeye devam eder. Eğer görseniz biri Rabbini inkar ediyor. <gülüyor> Bilmeden veya nefsine uyduğu için birilerine uyduğu için, bilelim ki Allah onu öyle bir durumla karşı karşıya getirir ki ellerini kaldırıp Rabbim Allah'tır der. Kardeşimiz inşallah buna şahit olacak. Kuruna hiç kimse Allah'tan daha yakın değildir. Allah onu başı boş bırakmaz. Ona öğretir, bir yerde öğretir. Hem de en güzel şekilde öğretir ve kendini ona tanıtır. Artık tercih O'na kalır. Bunun için merak etmeye gerek yok. Böyle olduğunda bilelim ki e, Rabbi O'nu mutlaka ciddiye alır ve kendini O'na tanıtır. Tanıtınca zaten biz de şahit olacağız. Rabbimize şükredeceğiz, hamd edeceğiz inşallah. <gülüyor> Efendim Azerbaycan'dan Günel Kardeşimiz kusura bakmasın inşallah okumaya çalışırım. İnşallah. Efendim selam demiş, her vaktiniz hayırlı olsun. Amin. Ben Allah'a kul olmak isterim ama hele nefsimin köleliğindeyim. Nefsime hakim olabilmem Aslında nefsimi yenmek gücüm var ama nefsimi yenebilmek herşeyim yok. Allah'a çatmak için iki kanat verilseydi, bir kanadım sizsiniz, diğeri eksik. Çünkü benim size... Benim sizin vasıtanızla bilgim artır. Yalnız bunu kalbime indirip amel edebilmirem. Çocukluğum, çocukluğumdan beri kalbimde hem işe boşluk hissetmişem. Bunun neden olduğunu bilmirdim. Sizi dinledikten sonra bunun Allah hasreti olduğunu anladım. Allah'a kul olduğumu hayal edince gözlerim dolar bir mutluluk hissederim. Ki dünyadaki hiçbir mutluluğa benzemez ama yine de kul olmak için bir amel edebilirim Allah razı olsun hamımınız kömeği olsun Allah razı olsun kardeşimize bununla beraber Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun kardeşimiz çok güzel anlatmış Herkes hayatı yaşarken mutlaka o boşluğu gönlünde hisseder, yaşar onu, bütün şiddetiyle onu yaşar. Hiçbir zaman gönül, imandan başka, Allah'ı sevmekten başka bir şeyle de mutmain olmaz. Çünkü ruh sahibini arıyor ve sahibini istiyor. İnsanın Allah'a gidebilmesi için, kardeşimizin söylediği gibi uçabilmesi için mutlaka iki kanada ihtiyacı vardır. Bu kanatlardan biri imandır, aşktır, muhabbettir. Bununla beraber Allah için yaptığımız güzelliklerdir, ibadetlerdir. Öteki kanadımız günahlarımızı görmektir, eksikimizi görmektir, yanlışımızı görmektir. Bununla beraber tövbe edip istiğfar etmektir. Allah için o yanlışlarımızdan kurtulmak için, eksiklerimizi tamamlamak için çaba gayret sarf etmektir. İki kanatlı bir kuş gibi O Rabbine uçar Hızla yaklaşır İnşallah sohbetleri dinledikçe Allah'a olan marifetimiz Bilgimiz arttıkça O imana böyle muhabbete dönüşür O gücü kendimizde bulacağız O gücü bize verecek olan İmanımızdır Allah'a olan aşkımız, muhabbetimizdir Hamdolsun ki iman tecelli etmiştir Eğer düşündüğünde onun tabiriyle hayal ettiğinde, tefekkür ettiğinde gözleri yaşarıyorsa bu gözleri yaşartan gönlündeki imanidir, aşkıdır, muhabbetidir, Rabbini bilmesidir. Evet eksikler var, gücü yetmiyor, gücü yetecek inşallah. Marifet arttıkça, iman arttıkça o güç, o kuvvet artar, gerekeni yapar. Yapılması gereken şey bir adım atmaktır, bir adım. Öyle buyurdu Allah bu hadiste. Kulum bana bir adım atarsa, ben ona on adım atarım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Mecazi olarak söylüyor tabi. Kulum anlasın diye. Kulum, sen bir adım atacaksın, bir on adım da benden iste. Benden bekle, ben gerekeni yaparım. Ama o bir adımı istiyor. Bunun için yapmamız gereken şey, biraz böyle çaba gayret sarf etmek. <gülüyor> Abdestimizi alacağız, huzurda durmaya çalışacağız. Rabbimizin huzurunda secdeye kapanacağız. Ya Rabbi, seni seviyorum, bana yardım et. Beni nefsimin yanlışlarından kurtar. Arzularından, isteklerimden kurtar. Rabbimize sığıracağız, göreceğiz ki bir on adım gelir. Zaten Allah'ın bize o rahmetiyle, mağfiretiyle muamelesini görünce, ona şahit olunca, günül bambaşka bir hal alır. Evet. Rabbine karşı o yakınlığı tadınca inşallah o gücü alır, gücü bulur. İki kanatlı kuş gibi evet. Rabbimize uçmak için çırpınırız inşallah. Evet. Efendim İzmir'den Burcu için izleyicimiz. <gülüyor> Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Sultanımız, nurumuz sizi bize tanış edip sevginizi kalbimize ilhak eden Rabbimize hamd olsun. Şükründen aciz olduğumuz güzelliklere kavuştuk sayenizde. İzmir'den kapınıza yüz sürmeye gelmek isteyen aciz dervişiniz Burcu. Evet. Allah razı olsun. İnşallah Allah onu da nasip eder. Mesele gönlün beraber olmasıdır. Eşiğe yüz sürmeyi de biz kardeşlerimizin gönlümüze yüzlerini sürmesini tercih ediyoruz. Onun için sohbetleri dinlerken, anlamaya çalışırken inşallah o gönül beraberliği olur. Gönüller beraber olur. Yüzümüzü eşiğe değil gönlümüze sürmüş olurlar. Gönlümüzdekini alınca inşallah o manevi beraberlik ebedi hayatımızı kazanmak için Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmak için yeterli olur. Ama inşallah Allah nasip eder. O zahiri görüşmede olur inşallah. Efendim İzmir'den gönül coşkun selamın en güzeliyle sizi selam olsun. Efendiler efendisi bu dervişiniz sizi çok özler. Bilesiniz ki bu dervişinizin ilmi, nefsi ve başı mübarek ayaklarınızın altındadır. Yüceler yücesi zatınız ise canımızdan aziz ve yücedir. İsteğiniz ise ancak ruhumuzun nefesi ve kuvvetidir. Selam ve hürmetlerimle efendim. Allah razı olsun. Biri bizimle beraber olduğunda ilmini, nefsini eğer önümüze koyuyorsa bu durumda bize düşen nedir? Onu Allah'ın bilgisiyle, marifetiyle bilgilendirmek, marifetlendirmek Bununla beraber nefsini teskiye etmek, temizlemek, Allah'ın tecellisine layık hale getirmek, hakiki varlıkla varlandırmak varlandır, da boynumuzun borcudur, boynumuzun borcu olsun. Bu bütün kardeşlerimiz için böyledir. Ama ben biliyorum derse, biri, ona da yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Ben bilgimden vazgeçemem, nefsimden vazgeçemem dediyse, o da olduğu gibi kalır, ona da bir şey yapamıyoruz. Kardeşimiz gayet güzel söylemiş, Allah mübarek etsin inşallah. Efendim Ankara'dan Sevim Barış Elma selamünaleyküm efendim. Aleyküm. Karşınıza gelen bir manevi evladınızın ruhunu yükseltme eğitimini lütfen gönülden gönlümüze anlatabilir misiniz? Saygılar, aciz, ad, sevim, barış demiş. Mutlaka Burada her şeyi böyle Zaten anlatamıyoruz Herhalde işin bir sır bölümü vardır Bununla beraber Karşımıza gelen bir derviş Ona nasıl o manevi e, Seyri yolculuğu yaptırıyoruz Bunu öğreten Allah'tır Veren Allah'tır Yaptıran gene Allah'tır Kul bunu yapmıyor Allah'ın öğretmesiyle onun hükmüyle yapıyor onu. Sadece bir bilgiyle bu yapılacak bir şey değildir. Bu manevi bir vazife meselesidir. Vazifeyi Allah veriyor, o vazifeyi verirken de nasıl yapacağını da elbette ki öğretir ve o manevi şeyi verir ki, hali verir ki da onu yapsın diye. Yoksa sadece bunun bilgisine sahip olmak, herhangi bir şekilde böyle bir şeyi yapmamıza asla sebep olmaz, imkanı olmaz yani. <gülüyor> İle de bunun karşımızda olması gerekmiyor. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun o fark etmiyor. Bizi dinleyince, bizi kabul edince söyledim, işi yapan Allah'tır. O Rabbini tercih etmiştir. Bu durumda Allah elbette ki her şeyi bir vesileyle yaptığı gibi, bunu da bir vesileyle yapar. Dolayısıyla bu böyle e, kelimelere gelmez, diliyle anlatılacak şeyler değildir bunlar. Gönülden gönüle aktarılacak bir şey de değildir. Evet. Allah'ın e, ona bu vazifeyi verip yaptırması lazım ki bunu yapsın, yapabilsin. Söyledim, sonuçta işi yapan gene odur. Onu sadece vesile ediyor. Biri bizimle beraber olduğunda, dinlediğinde, kabul ettiğinde mutlaka bunu tazar bütün o gönül haliyle o farklılığı kendisinde görür. Yapılan ilk şey nedir? Olan ilk şey nedir? Muhabbet havadan yağmıyor. Allah onu bir vesileyle verir. İki kelimeyi dinletir, o kelimelerin içinden onun gönlüne evet, onu ikram eder. Önce üzerinde o sevgiyi, o muhabbeti, o aşkı evet, tatmaya başlar. Rabbini sevdiğini fark etmeye başlar. Hatta Rabbini çok sevdiğini fark eder. Buna beraber müşidin bir dervişe yaptığı ilk muamele nefsiyle gönlünü birbirinden ayırmak. Daha doğrusu ruhunun üzerinde o nefis halinde ki o benliğini, o nefis halini ondan ayırmak. Ayırınca İçinden iki ses gelir. Biri Rabbini ister, öteki başka şeyleri ister. Bunu hemen fark eder. Yani nefsini ayrı, kendini ayrı görmeye başlar. O, nefsinin yanlışlarını, hatasını, günahını, şirkini sevmez. Hatta ondan tiksinir. Bundan benim kurtulmam lazım der. Bunu söyleyen, evet, o feryat eden ruhtur. Rabbini isteyen ruhtur. Artık ruhtaki güzelliği tatmaya başlamış, anlamaya başlamış. Artık o ruhuyla beraber olunca o aşk halini tatmaya başlamış. Yolculuk devam ediyor, nefsin teskesi devam eder demektir. Yolculuk başlamış artık. Yolu yürüdükçe nefsî teskef olur, tembildenir. Evet, o Allah'ın nefeti ruh biraz daha aşık çıkar gönül aleminde, biraz daha kendi ruhuyla beraber olmaya çalışır, kendi kendisiyle beraber olmaya çalışır ki, Allah ona tecelli ediyor çünkü. Ne zamana kadar? Ruh bütünüyle tecelli edene kadar, kendisi, kendisi olana kadar, Allah'ın nefreti gibi ruh olana kadar bu yolculuk devam eder. Kendi kendisi olduğunda, evet o zaman Allah'a vasıl olmuş olur. Önce kendine vasıl olmuştur, Kendisiyle beraber Allah'a vasıla olur. Allah'ın hüzura kabul ettiği, kuruna nefetiği o röftür çünkü. Ve insan da hakikatte odur. Diğeri diğeri ona bir elbisedir. Beden ona bir elbisedir. Nefis ise bizim o kötü manadaki kastettiğimiz nefis ise bir vehimden, bir zandan ibarettir. Tıpkı bir katran gibidir. Evet. Efendim bir izleyicimiz hocamızdan yatılı olarak birkaç yıl ilim görme gibi bir şansımız var mı? Ona tabi olmak gibi. Evet. El cevap yoktur. Şu anda böyle bir imkanımız yoktur. Allah nasip eder ileride böyle bir imkan olursa o zaman kardeşlerimize bunu izah eder. Onlar da okumak isteyen, dinlemek isteyen, anlamak isteyen ya da yolculuk yapmak isteyen gelebilir. Şu anda böyle bir imkanımız yoktur. Şu anda imkanımız her kardeşimizin evine misafir olup evet, diğer TV vasıtasıyla söylemiştim. Bu diğer TV sadece böyle bir televizyon olarak görmüyoruz. Görmeyelim. Evet, ne diyoruz? Diğer medresesi, diğer dergahı, diğer mescidi. Eğitimi kendi evimizde inşallah görmeye çalışalım. O imkan olduğunda da İnşallah haberdar ederiz. Efendim Gönül Özdemir, Merhaba bir sorum olacak. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe malini tamamen okumak ve bitirmek Arapça gibi hatim sayılıyor mu? Evet, kardeşimiz hatim deyince hatim sevabını kastediyor Allah kitabını sevap kazanalım diye göndermemiş. Allah'ın muradı, O'nu anlayalım. O anladığımızı hayatımıza geçirip yaşayalım. O'nunla yol bulalım. Allah'a giden yolu bulalım. Cennete giden yolu bulalım. O'nunla evet, hayatı yaşayalım. Rabbimizi tanıyalım. Peygamberi tanıyalım. Kendimizi tanıyalım. Bununla beraber o olalım. Yani canlı Kur'an olalım diye Allah Kur'an'ı göndermiştir. Bununla beraber okuyunca sevap kazanıyor mu? Evet. Sevap da kazanıyor. O ayrı. O işin başka bir yönü. Şimdi biri anlayıp, yani okuduğunu anlayınca, mealenden okuyup anlayınca, gereğini yapmaya çalışınca o mu okumuş yoksa sadece böyle Arapçasını okuyup hatim indiren mi okumuş? Meale okuyan okumuştur. Allah'ın muradi üzerinde gerçekleşmiştir. Asıl sevabi o kazanmıştır. Sev, siyah. Elbise demek. Elbise. Yani Kur'an'ın bize elbise olabilmesi için onu anlamış olmamız gerekir. Hükümlerini de imana dönüştürüp amele dönüştürmüş olmamız gerekir ki üzerimize bir elbise gibi onu giyinmiş olalım. Gönlümüze bir elbise gibi giyinmiş olalım. Yoksa onu Arapçasından okudu, hiçbir şey anlamadı, ben sevap kazandım dedi. Bir de okuduğunun eğer tersini yapıyorsa, bu durumda ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlardan öylesi var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Neden lanet ediyor? Okumuş ama tersini yapıyor. Okumuş ben sevap kazandım diyor ama Allah'ın buyurduğunun tersini yapıyor. O zaman lanet eder. Dalhan mı geçiyorsun? Mesele anlamaktır. Evet, okumak değil mesele, okuduğunu anlamaktır. Okumuş ama anlamamış, o okumamıştır. Evet. Okuyunca sevap kazanıyor mu? Elbette ki sevap kazanıyor. Ama e, anlayan gibi değil. Okuyan yani sevabı nasıl kazanıyor? O Sebap elbise dedin ya, bu elbise nurdan elbise. <gülüyor> Okurken, bu benim Rabbimin kitabıdır. Rabbim bunu bana vahyetmiş, bana söylemiş bunu, bana söylüyor. Anlamasa da, o andaki o muhabbet hali, Rabbim bana hitap ediyor, hali, nura dönüşüyor, nurdan elbiseye dönüşüyor. Ama biri bir de, eğer onu anladıysa veya, Arkadaşlara öyle söyledik. Bir yaprak, bir sayfa okuyalım. Sonra mealini okuyalım. Rabbim bize neyi söylemiş? Onu anlamaya çalışalım. Onu tefekkür etmeye çalışalım. Biz bu ayetleri iman etmiş miyiz? Bu ayetleri aklaka dönüştürmüş müyiz? Amele dönüştürmüş müyiz? Allah'ın emrettiği gibi yapıyor muyuz? Rabbimizi ciddiye alıyor muyuz? Rabbimizin kitabını ciddiye alıyor muyuz? Bu benim kitabımdır diyor muyuz? Kur'an bize kitap oldu mu? Olmuş mu? Bura bakmamız gerekir. Olmuşsa o bizim kitabımız. Evet. Ee, Arapçasını oku, okuyup hatim indirdim, sevap kazandım demek yerine evet. mealini okumak daha doğrudur. Mealini okuyanlar okumuştur, anlamıştır, gereğini yapmışsa evet, kazanmıştır. Dolayısıyla Hatim olur, belki on hatim, belki bin hatim sevabi olur. Anladıysa, gereğini yaptıysa, ötekine nazara evet, bin kat daha sevap kazanmış, o Allah'ın vahyinin nurundan istifade etmiştir. Evet. Efendim Hasan Ali Alp, ruh için ayette bellerinden zuriyetlerini aldık diyor. Buradan anladığım meniye programlanan Rabbi bilme istidadıdır. Bu bağlamda 120. gün üfürülen ruh mecazi anlatım mı? Eğer mecazi ise hakikati nedir? Rabbimizin emrindendir. Size az bir ilim verilmiştir. Cevabı o dönem Resulullah'ı test için gelen Yahudilereydi, Yahudilereydi. Aynı cevabı duymak istemem. Yoksa Ruhunu tanımayan Resul'u geçtim, nasıl veli olur? O nedenle cevap bekliyorum saygılarımla. Allah razı olsun. İşte biri hakikatin peşinde oldu mu, böyle olur. Anlamaya çalışıyor. Doğru. Anlamak gerekir. Anlamadan, anlaşılmadan eğer iman ettiğimizi söylersek bu doğru olmaz. Anlamadığın şeye nasıl iman ediyorsun? Kardeşimiz doğru söylemiş. Bununla beraber Allah Adem'in belinden zürriyetini aldı. Bu e, ayete göre ne dedi? Meniye program almış dedi. Evet, bu yanlış. Buna bir çizgi çizsin kardeşimiz. Bu öyle değildir. Biz, ben böyle anladım demek doğru değildir. İşi ehlinden öğrenmek gerekir. Bilenden öğrenmek gerekir. Ne buradaydık Kırıme'de? Eğer bilmiyorsanız zikir eline sor. Evet, zikir Kur'an, zikir bir de Allah Allah deyip Allah'a vasıl olanlardır. Adamın bedeninden zürriyetini alıp onları onlara şahit kıldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Onlar ne dediler? Kalû belâ şey'in mâ. Allah onları onlar üzerine şahit kıldım, kendi nefisleri üzerine şahit kıldım dedi. Bu durumda, bu bir program işi değildir. Eğer şahit kılacağım deseydi, evet, böyle anlamaya çalışsaydı biraz uyar gibi olurdu. Şahit kılacağım demedi, şahit kıldım. Buna beraber, onlar cevap verdiler, قَالُوا بَلَا شَيْهِتْنَا dediler. Bu nasıl bir e, muameledir? Söylemiştim daha önce. Allah, Adam'ın belinden zürriyetini aldı. Aynen böyleydik. Ve sordu, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Böyleydik ama sadece bu an için değil. Belki doğum anından itibaren ölüme kadar olan her halimize, her anımıza evet, bu hitabı yaptı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sadece ruha hitabı yapmıyor. Bedene de yapıyor. Zürriyetini belinden aldı ya. Ruhu da nefetti. Buna beraber bütün hayatı boyunca ona nasıl bir muamele yapacaksa her birini tek tek gösterip ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap etti. Onlar da evet biz buna şahidiz ve her anda sen bizim Rabbimizsin. Bize muamelede bulunan sensin. Eğiten sensin. Büyüten sensin. Rablılık yapan sensin. Dedik. Kabul ettik. Sonra Allah onu örttü. Adamın beline türületini geri verdi. Yani Tekrar geri sıfıra indirdi onu. Evet, dünyaya gönderirken de aynı şekilde dört ay sonra, 120 gün sonra Allah'ın nefrettiği ruh kendinden nefrettiği ruhtur. Bununla beraber, evet, kardeşlerimizin söylediği gibi evet, Resul orada kalsın veli. Söylüyoruz. Velayetin bir ölçüsü var. Velayetin ölçüsü, Allah bir kuruna velayeti teslim ederken veli başka, genel manadaki veli Özel manadaki veli başkadır. Allah velayeti ona teslim ederken mutlaka cemalini müşahede ettirir diyoruz. Bu cemali Allah'ın cemalini müşahede etmeden önce kendini müşahede eder. Yani Allah'ın kendisine nefettiği ruhu müşahede eder ve kendisi olur. Biraz önce onun izah etmeye çalıştım zaten. Ancak Allah'ın nefettiği ruh Allah'ın cemalini müşahede etme gücüne sahiptir. Evet. Her veli mutlaka kendi ruhunu müşahede etmiş, biliyor ve tanıyor. Kendi kendisi olmuştur bununla beraber. O Allah'ın nefreti ruh olunca Allah cemalini de ondan sonra ona müşahede ettirir. Ve bu velayetin de ölçüsüdür. Allah'ın Resullerinin zaten böyledir. Evet, bir de velayetin ölçüsü de budur. Yoksa velayetin ölçüsü böyle kendi kendimizde bir şeyler hayal edip, işte şöyle yaptı, böyle yaptı, işte böyle gücü var, havada uçtu, bilmem ne oldu, meselesi de evdir. Kendi kendisi olurken, o ruh, aşktan, saf aşktan, Allah ruhundan nefretmiş, o saf aşktan. O kul, bu yolculuğu aşk ile yapıyor, kendi kendine olan, gönlündeki yolculuğu, vuslat yolculuğu, aşk ile yapıyor. Bununla beraber, o, kendi kendine kavuştuğunda saf aşk olmuş olur zaten. Evet ölçü böyledir. Yosa ruhtan size az bir bilgi verilmiş. Evet o Yahudilere verilmiş bir cevaptır. Buna beraber hakikati Muhammediye Allah'ın nefeti ruhtur ki o zaten odur. Buna beraber bütün ruhlar da ondan yaratılmış. İnşallah yeterli bir cevap olmuştur. İnşallah. Eksik olursa kardeşimiz özel olarak da sorabilir, cevap verebiliriz. Efendim Adana'dan Azize Güngcü ve Halime Bilmez. Selam aleyküm hocam. Aleykümselam. Babalar Günü'z mübarek olsun. Çok şükür Rabbim manevi gerçek bir baba olarak sizi bize tanıttı. Sizi çok seviyoruz. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Rabbim emeğinizin hakkını vermeyi nasip eder inşallah. Rabbim gönül deryanızda ıslanmayı daim eylesin. Rabbim gönlümüzü her daim sizinle eylesin. Siz bizim fani dünyadan aldığımız manevi manevi huzurumuzun vesilesisiniz. Anlatamayacağımız kadar derin bir deryasınız. Allah razı olsun. Zahiri baba olmak kolaydır ama manevi baba olmak zor şeydir. Eğer manevi baba Allah yolunda bizi Allah'a taşırken, yolu gösterirken en ufak bir eksik, en ufak bir yanlış yaparsa bunun hesabını veremez. Allah'ın huzurunda mahcup olur. Çünkü hakikat böyledir. Allah kullarını ona teslim ediyor. Hulmi bana getir diyor. Allah ona emanet etmiştir onu. En ufak bir eksik bıraktığında bu emanete ihanet olur. Onun için. Allah bizimle beraber olanları mahşup etmesin. Bizi de onlara karşı mahşup etmesin inşallah. Evet. Hesabı verirken Huzurunda bizi mahşub etmesin inşallah. Allah razı olsun. Efendim Diyarbakır'dan Beti Gülkan Selamun Aleyküm ey Allah'ın sevgili dostu. Sizi çok seviyorum. Kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki Allah bizi sizin gibi bir baba ve bir pir ile Yaşama şerefi nasip ettiği için Hamd ve şükürler olsun. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Sizin gönlünüzdeki deryada bir damla olmayı nasip etsin. Babalar gününüz kutlu olsun. Ey aşk, ey sevgili. Allah razı olsun. Yaşama şerefi zaten kul şerefini Allah'tan alır. Eğer Allah ile beraber olduysa, Rabbim bizi sevdiyse, şerefi ondan bildiysek bu Şerefle yaşanan bir hayat olur. Allah hepimizi böyle şerefle, Allah'ın verdiği şerefi taşıyarak yaşayanlardan eylesin. Huzuruna da o şerefle gitmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Efendim Diyarbakır'dan Merve, saf aşk, saf muhabbet olan Pir'in, insanların ve kardeşlerin bile birbirini taşıyamadığı bu zamanda kendisine tabi, hiç tanışmayan insanların bile dergahından içeriye girdiği anda muhabbet ve aşkla bakan gözlerle ve menfaatsiz bir bağla kardeşliğinin tarifini gördüğümüz, insanları yetiştirdiğiniz ve babamızın babamız olduğunuz için bize nimetlerin en güzelini canlı Kur'an olan sizi veren Rabbime sonsuz hamd ve şükürler olsun. Rabbim sizi bizim, bizi de sizin gönlünüzden ayırmasın inşallah. Hamdolsun ki varsınız, hamdolsun ki bizim babamızsınız, varlığınıza sonsuz hamdü senalar olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Biz de onları çok seviyoruz. Kardeşlerimize selam olsun. Ne diyor kardeşimiz? Menfaatsız, beklentisiz, evet, onlara, kardeşlerimize muamele etmemizi, ettiğimizi söylüyor menfaatsız değildir. karşılıksız değildir. Bir şey yaptığında, eğer onun karşılığında Allah'ın sevgisi varsa, rızası varsa, onu gözetiyorsan, en büyük şeyi istiyorsun demektir. En büyük şeyi istiyorsan, onun için yapacağın fedakarlık da en büyük fedakarlık olur. Ona gösterdiğin o e, ihtimam da Aynı şekilde en büyük o ihtimam olur. Karşılığında Allah'ın sevgisini istiyorsun, rızasını istiyorsun. Öyle bir nimete karşılık nasıl bir muamele gerekirse, gerekiyorsa elbette ki muameleyi de öyle yapıyoruz. Yoksa karşılıksız değildir. Attığımız her adımda, yaptığımız her işte, söylediğimiz her sözde, aldığımız her nefeste istediğimiz budur. Her nefeste söylediğimiz, evet, Ya Rabbi seni seviyorum, senin için. Sen böyle seviyorsun, böyle emretmişsin. Gerisi önemli değildir. Sorun mu yaşanır, sıkıntı mı yaşanır, bununla beraber fedakarlık mı yapmak gerekir, ne gerekirse yaparız diyoruz. Ama bir karşılığı vardır. Karşılığı onun rızası, onun sevgisidir. Bir kul olarak hepimizin derdi budur, bu olmalıdır. Biz böyle kazanmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimiz, bizimle beraber olanlar da öğrenmeye çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Sonra Allah yolunda yürümeye çalışıyor, şabagare sarf ediyor. Biraz yürüyünce, biraz büyüyünce, daha doğrusu biraz böyle manevi olarak kanatlanınca, kanatları çıkınca ne yapıyor? Bu sefer uçmaya başlıyor. Mesele Allah yolunda böyle çaba gayret sarf etmektir, böyle Rabbinin sevgisini gözetmektir. Ya Rabbi seni seviyorum deyip senin sevgini istiyorum, senin beni sevmeni istiyorum. Bunun için ne gerekirse, nasıl yapmak gerekirse öyle yaparım demektir. Bugün kardeşlerimiz bizden öğrenir, yarın diğer insanlar, kardeşlerimizle beraber olanlar bu sefer bunu onlardan öğrenir. Uçmaya başlayınca, öğrenmeyi anlamaya başlayınca ne yapar? Etrafına öğretmeye başlar, onları yürütmeye başlar. Daha doğrusu Allah bunu onlarla yapar, onları vesile eder. Ne kadar? Bildiği kadarıyla, anladığı kadarıyla. Bu sefer o yolculuğu hep beraber yaparız. Yani o manevi yolculuktan haberleri olmadan yolculuğu hep beraber yapmış oluruz. Onlarla beraber olanlar bizimle beraber olmuş olur, hep beraber yolu yürümüş oluruz. Allah bizi mahşup etmesin inşallah. Efendim Derya Akka'ya selamünaleyküm. Bu Geçen. Ramazan ayında bir akarsu gibi aşkı aktan bir aktan bir Hazretlerine selam olsun. Bizi manen doğuran, bizi bir anne gibi bir baba gibi besleyip büyüten babamızın babalar gününü kutluyoruz. Ve bu Ramazan ayında tekrar tekrar bizi ne kadar çok sevdiğine şahit olduk. Hamdolsun. Rabbim hep beraber babamızın ikram ettiği o aşkı kana kana içmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Anladım. Ve hep diyorum ya Rabbi ya hep ya hiç kardeşlerimle beraber yalnız seni istiyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Evet. Allah her şeyi bir vesileyle verir. Muhabbeti de öyle bir vesileyle verir. Bunun anlaşılması gerekir. Allah ayet-i kerimede Rableri onlara pak bir şaraptan içirir buyuruyor. Elbette ki bu ahiretteki şarap bir de bunun karşılığının bir de dünyada olması gerekir. Ahirette ne varsa Allah'ın hangi vaadi varsa, ikramı varsa evet, dünyada da bir karşılığı vardır bunun. O şaraptan içenler muhabbetten sarhoş olur. Belki ona sarhoşluk demek ne kadar doğrudur. Muhabbete gark olur. Öyle ki Rabbinden başka bir şey bilmez o anda. Rabbinin sevgisinden, muhabbetinden başka bir şey bilmez. Allah demekten başka bir şey bilmez. Bu Ramazan'da zaten bir de sohbet ediyoruz aynı şekilde dışarıdaki kardeşlerimiz bulunduğu yerde evinden istifade etsin diye aşktan öteye yol yok sohbetimiz var. Arkadaşlar dinlesinler. İnşallah o kelimelerin içindeki o muhabbeti alırlar. Onu veriyoruz, vereceğiz inşallah. Bununla beraber kardeşlerimize söyledim. Bazen böyle dengeyi kuramama hali olur, mutlaka dengeyi kurmamız gerekir. Yani o sarhoşluğun bir sınırı vardır. Evet, o anda Allah o Allah onlara pak bir şaraptan içirir dedi ya, o anda manevi olarak onu biraz içtiğinde he, o anda böyle feryat edip kendinden geçebilir ama o bir anlık olsun, o anlık olsun. Sonra kendimize gelelim, kendimizi toparlayalım yalnız. Yoksa ondan ikram edilmez. Haberleri olsun. Yani dengeyi mutlaka kuracağız. Söyle böyle, o aldık, bir iki saatlik bir şey olsa da, o sarhoşluk hali, sonra onu tutmalıdır. O dengeyi kurmalıdır. Yani kendine gelmelidir. Bu da Ramazan'ın hürmetine olsun. Evet. Efendim, Mustafa Işıklı, efendim sizi çok seviyorum, sizi sevenleri de çok seviyorum. Sonra bir sorusu var efendim, evet. bütünüyle kendimi Rabbime kurban etmem için ne yapmam lazım? Bizi seviyor, bizi sevenleri seviyor, kardeşlerini seviyor. Bu durumda bu sevgiyi kemale erdirirse, bütünüyle kendimizi kurban ederiz inşallah. Kendimizi bütünüyle kurban etme gücünü buluruz. Kurban olan o muhabbete kurban oluyor. Aşka kurban oluyor. Allah'ın sevgisine kurban oluyor. Seni seviyorum deyip nefsini kurban ediyor. İnşallah hep beraber yolu yürüyeceğiz. Ne diyoruz? Yola devam. Devam edelim yola inşallah. Hep beraber kurban olacağız. İnşallah. Efendim... Vandan Ahmet Öncü Selam hocam <gülüyor> cihad selam. etmek cihad etmek insan üzerinde farz mıdır Evet cihad etmek insan üzerinde farz mıdır? Farz Allah her neyi söylediyse o farzdır kardeşimiz cihad etmek derken mutlaka cihadi farklı anladığı için bunu soruyor cihad ceh etmek Mesela biri ilmiyle cehd ettiğinde, aklını kullandığında, ilmi bir meselede bir fetva çıkardığında, bir hüküm çıkardığında ne diyoruz? İçtihad etti. Aklıyla cehd etti, cihad etti. Hayat baştan sona cihattır. Allah için her neyi yapıyorsak o Allah yolunda cihad olmuş olur. Yani namaz kılmak için nefsimizle cihad ediyor, Kalkıp abdest alıyoruz. Nefis şeytan o anda bizi meşgul etmeye çalışır. Böyle ağırlık vermeye çalışır. Sonra kılarsın der. Sen bir cihad ediyorsun nefsinle. Evet, kalkıp abdestini alıyorsun. Sonra namazı geciktirmeye çalışır. Gene cihad edip namaza duruyorsun. Bu cihadi nefsinle yapıyor, şeytanla yapıyor, dünya ile yapıyorsun. Seni Allah'tan alıkoyan her şeyle cihad ediyorsun. Namaza duruyorsun, bu sefer yine nefsinle, şeytanla cihat etmek zorunda kalıyorsun. Ha sana bir şeyler hatırlatır, başka taraflara böyle çekmeye çalışır. Yine cihat etmen gerekir. Namazda cihat devam ediyor. Allah için her neyi yaparsan yap, orada bir cihat gerekiyor. Cihat, cihat etmek, çaba gayret sarf etmek. Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatımızı kazanmamız için. Bununla beraber, Yanlış yapmamak için, günaha düşmemek için cihat ediyorsun. Nefsinle cihat ediyorsun. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu, en büyük cihat nefisle yapılan cihattır. Peki savaşta cihattan sayılıyor mu? Evet, savaşta cihattan sayılır. Allah savaşa cihat demedi. Savaş cihat değildir. Savaş mukateledir. Ama o da cihadın içinden bir parçadır. Savaş ne zaman yapılır? Yapılabilir. Allah yolunda cihad olur yani cihada dahil olur. Ne zaman ki birileri Allah'ın dinini yaşamada sana mani olduysa, ibadet yapmana mani olduysa, bulunduğun yerden seni çıkarmaya çalıştıysa, seni öldürmeye çalıştıysa, işte savaş o zaman farz olur. O zaman onu yapman gerekir. Evet, Ona cihad denmiyor, mukatere denir. Buna beraber bu mukatele cihadın içindedir sadece. Hayat baştan sona cihattır. O zaman cihad farz midir? Evet. Cihad derken Allah yolundaki cihad farz midir? Yani Allah yolundan mücadele etmen gerekir mi? Cihet etme, çaba gayret sarf etmen gerekir mi? Evet. Hem de her anda. Cihad her anda farzdır. Onun için farzların içinde yoktur. Çünkü her anda olması gerekir. Cihatsız hiçbir anımız Yoktur. Olmaz. Evet. Efendim Ankara'dan Ali Taş denen Selamun Aleyküm. Hocama sormanız mümkün mü? Bizim arkadaşlar teravihi 8 rekat kılıyorlar. Gerisi bid'at diyorlar. Hocamızı, Hocamız mürşidimiz aydınlatsın bizi inşallah. Evet. Arkadaşlar 8 rekat kılıyorlar. Doğru yapıyorlar. 10 rekat kılsalar yine doğru yapmış olurlar. 20 kılsalar gene doğru yapmış olur, olurlar. Bidat olmaz. Bidat, İslam'da olmayan bir şeyi icat etmektir. Burada farklı bir durum vardır. Ölçüyü doğru anlamak gerekir çünkü. Resulullah Efendimiz teravih kılmış midir? Kılmıştır. Bu durumda teravih kılmak ne oldu? Sünnet oldu. Resulullah Efendimiz kıldığı için. Buna beraber dört kılmıştır, sekiz kılmıştır, sekizden fazlasını kıldığını kimse haber vermemiştir yalnız. Ama ne buyurmuştur? İki de kılabilirsin, dört de kılabilirsin, sekiz de kılabilirsin veya bunu arttırır veya eksiltebilirsin. Bu namaz çünkü arttırır veya eksiltebilirsin. Bütün Sünnet namazları böyledir. Bütün nafile namazlar böyledir. Buna beraber gece namazını Rısul Efendimiz sürekli 12 kılmamıştır yani. 4 kılmıştır, 8 de kılmıştır, 12'de kılmıştır. Ama bunu insan kılarken bunu arttırabilir veya eksiltebilir. Bazen eksiltebilir, bazen arttırabilir. Burada herhangi bir şekilde bidat olmaz. Arttırıp eksilttiğinde. Çünkü öyle müsaade etti, öyle tavsiye etti. Hüküm Allah'ındır. Bununla beraber uygulayan Resulü'dür. Resulü her neyi söylediyse o, biz kafamıza göre şu bidattır, bu bidat değildir diyemeyiz. İbadette o ibadeti artırırken, eksiltirken ona böyle bir hüküm verdiyse Allah'ın Resulü bu durumda haşa ona bidat denmez. Dilerse arttırır, dilerse eksiltir. Ama dört de kılsa doğru yapmıştır, sekiz de kılsa doğru yapmıştır. Ama bizim yaptığımız doğrudur, bundan fazlası yapılırsa bidat olur demek doğru değildir. Ya da daha aşağı yaparsa, eksik yaparsa bid'atır demek doğru değildir. O sünnettir. Yani Resulullah Efendimiz'in adeti demektir. O öyle yaptı. Biz de ne kadar yapabildiysek o kadar yaparız. Evet. Efendim Çerkezköy'den Nurhan Aysal. Selamun Aleyküm. Size olan sevgimden dolayı beni kınayanlar oluyor. Onlara diyorum ki ben onunla beraber olan, onun yanında olanların da her birine tek tek sizi seviyorum diyorum. Hatta sizi seviyorum demek gönlümdeki sevgi ifadeye yetmiyor. Buyurun buradan yakın. Şimdi ne diyecekler? duyar gibiyim. Çıldırmış, deli olmuş. Evet doğrudur ama bu deli hiçbir kadar aklı başında olmamıştı. Ve bugüne kadar böyle şükrana değer bir şey yapmamıştı. Sizi ve beraberin, beraberindekileri böylesine sevmem. Allah katında şükrana değer şeylerdendir. Benim sevgimde, hayatımdaki her şeyde bu saatten sonra Allah içindir. Göz yaşarır, gönül mahsun olur ama şu, dilinde, şu dilinden Allah'ı hoşnut etmeyecek tek bir kelime çıkmaz. Ey Muhammed Hüseyin, biz senin ayrılığınla çok mahsunuz. Alıntı yaptım ama her dinlediğimde sizi buluyorum bu satırlarda. Siz beni Allah'a ulaştıracak aşksınız. Ben Rabbimi sizinle buldum. Ona yakınlığı sizinle tadıyorum. Sizi çok seviyorum efendim. Allah razı olsun. Biz de kardeşimizi çok seviyoruz. Böyle sevmeye, sevgiye, itiraz edenlere söylemek lazım. Anlatıp izah etmek lazım galiba anlaşılsın diye. Eğer bilmediklerinden, cahilliklerinden dolayı böyle, bu yanlıştır deyip eleştiriliyorsa söylemek lazım. Siz Allah'ın Resulüne iman ettiniz mi? Etmişseniz bakın Allah'ın Resulü ne söylüyor. Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Eğer birbirimizi sevmezsek iman etmiş olmuyoruz. İmanımız neyle ölçülüyormuş? Birbirimizi sevmekle ölçülüyormuş. Ne kadar birbirimizi seviyorsak o kadar iman etmişiz. Bu imanın ölçüsü. Birbirimizi severken Allah da vizir sever. Birbirimizi Allah için seviyoruz. Bunun karşılığında Allah'ın sevgisini kazanıyoruz. O sevgi ne kadar çoğalırsa o kadar iman ettik, o kadar Allah'ın sevgisini kazandık. Eğer birbirimizi sevmediysek iman olmadığı için cennet de yoktur dedi. Yani böyle itiraz edeceğimize neden böyle seviyorsun ya da bu sevgi fazladır diyeceğimize bile sevmeye çalıştınız olmaz mı? Kimi seveceksin? Kendini kandırıyorsun. İşte ben herkesi seviyorum. Sevmek de o değildir. Evet, sevmek de o değil. Allah için sevmek senin sevgin bu kadar mıdır? Sevmeyi bilmeyenler, sevmeyi tatmayanlar sevgiyi de anlamaz yalnız. Seveni de anlamaz, onun için eleştiriyor. Allah inşallah onlara da o sevgiyi tattırır. Allah için sevmek neymiş? O sevgiyle ne kazanılıyormuş onlara da tattırır, öğretir inşallah genel olarak bu kibirlenmektir. Bu sevgiyi anlamayınca eğer böyle bir sevgi olursa, sevilecekse neden ben sevilmiyorum? Benim böyle sevilmem gerekir. Birini böyle nasıl seversiniz? Evet, kibirleniyor. Tabii kendisinden haberi yok. Dolayısıyla Sevgi Allah için olunca söylüyoruz. Aslında kimse bizi sevmiyor. Herkes Rabbini seviyor. Rabbinin yolunu gösterdiğimiz için. Rabbini tanıttığımız için. Rabbini sevdirdiğimiz için seviyor. Beni mi seviyor, Rabbini mi seviyor? Rabbini seviyor. Eğer tanıtmasaydık, sevdirmeseydik, bu sevgiyi tatmasaydık, bizi sever miydi? Yok böyle bir şey. Bu durumda onun sevdiği Rabbidir. Onu sevdiği Allah'tır. Farkında olsa da olmasa da bu böyledir. Bizimle hiçbir alakası yoktur. O Rab'bi seviyor, Rabbi onu seviyor. Aynı şekilde bu bizim bizimle kardeşlerimiz arasında da bu böyledir. Yani biz kardeşlerimizi severken onların üzerinden Allah'ı seviyoruz, Rabbimizi seviyoruz. Rabbimiz bizi sevsin diye onun sevgisini kazanmak için onlara muamele de bulunuyoruz. Yaptığımız her muamele karşılığında karşısında bununla beraber Rabbimizin bizi sevdiğini görüyor, tadıyor ve bunu yaşıyoruz. Çünkü fedakarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Aynı şekilde onların bize sevgisi de böyledir. Onlar bizi severken onlar da Allah'ın sevgisini isteyip seviyor. İşin başka bir boyutu daha var. Onlar bizi severken, söylüyoruz zaten. Evet, onların o sevgisi bize doğru akarken, biz biliyoruz ki her kulun gönlünde tecelli eden Allah'tır. Çünkü kulun gönlü Rahman'ın arşıdır. Allah'ın tecelli gahidir. O kulun gönlünden bizi seven Allah'tır. O kul karşımızdaki ben seni seviyorum deyince, onun gönlünden Allah'ın bana seni seviyorum dediğini biliyorum. Bütün şiddetiyle bunu tadıyor ve bunu biliyoruz. Bazen hatta bu böyle aşırı görünce, aşırı olunca, evet bazı kardeşlerimizde söylüyorum Ya Rabbi, senin yaptığını biliyor, kabul ediyor, bunu biliyor. Demek ki herhalde bir de bana böyle bir muamele yapman gerekir ki bunu onun gönlünden, onun üzerinden bana böyle yapıyorsun diyorum. Onu görmüyorum yani. Muamele yapanı görüyorum. Aynı şekilde kardeşlerimiz de bizden bunu böyle görür, böyle görmeli, böyle anlamalıdır. Ben de onları severken aslında onların ne demesi gerekir? Onun gönlünden beni seven Rabbimdir demesi gerekir. Beni ciddiye alan Rabbimdir. Bana öğretmek isteyen, beni kendisine çeken Rabbimdir. Onu da yapıyor ama hep onu görmesi gerekir. Biz de onu göreceğiz, onlar da onu görecek. İşte anlaşılmayan yer burasıdır. Kendi aklıyla, kendi nefsiyle Rabbini, bileceğini, tanıyacağını, bulacağını izan ediyor. Bu kibirlenmektir. Bu kibirdir. Ne buyurmuştu? Allah'tan bir yol göstericisi olmadan kendi nefsinin havasına uyandan daha delalette kim vardır? Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın. Delalette yolu şaşırmış demektir yolu da evet ona bir mürşit gerekir. Bir mürşidi kamil gerekir ki yolunu ona göstersin. Allah'a giden yolu göstersin. Allah'ı sevmeyi ona öğretsin. kulunu sevmeyi, birbirini sevmeyi, müminleri sevmeyi ona öğretsin. Evet. Efendim bizinizle bir mesajla bir ara verebilir misin? Buyur. Efendim Diyarbakır'dan Yüksel Baran sizi bize ikram eden, lütfeden, şan yüce Allah'a bütün alemlerden hamdolsun. Sizin güzelliğiniz karşısında, aşkınız karşısında dil tutulur, lal olur, kelimeler tükenir. Sizin aşkınızın hürmetine Rabbim bize de aşk şarabından içip aşk olmayı nasip etsin inşallah. Sizi öyle çok seviyorum ki anam babam size kurban olsun, sultanım. Babalar günüz kutlu olsun, Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Bizi, biz aciz kulları da sizin güzelliğinize layık eylesin. Allah razı olsun. Analar, babalar bunu duymasın. Bir de kendilerini oradan bir cepheye açmasınlar. Her şeyimiz, bütün varlığımız Allah'a kurban olsun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.